Kişi yalan söyleye söyleye Allah onu yalancılardan yazar ve o yalanda onu doğruca cehenneme götürür. Yani bunları söylerken kendisi de bir fiil doğruları, güzelleri bizlere ne yapmış? Anlatmıştır. Bir fiil de yaşamıştır. Anlattığıyla hayatında santim, ters hiçbir şey ne yapmamışızdır? Görmemişizdir. Ve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 Bunların ikisine dikkat eden dinini ve ırzını yani namusunu ne yapar? Koror. Bakın bir helal, bir haram olma Bir dikkatsizlik, sende ne din, ne de yaşantıda namus olarak, ırz olarak el alıyor ki bu artık bir eminlik, bir aile meselesi, hepsinin içine alır. geniş bir kelime. Bunlara dikkat ettiğinde, de ne yapıyor, ırzında korunmuş oluyor. Ve burada dikkat edin diyor, ikisinin arasında şüpheli şeyler var. Burada gerçekten Muhammedülmetinin büyük imtihanlarından birisi. Zaten helala dikkat eden şüpheli şeylerden zaten uzaktır. Haramda gözü olan şüpheli şeyleri zaten yapıyor.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 Hele hele bir de Müslüman olarak bir şey alalım, kimliği. Hele hele Müslümanın bunda artık ne yapması? Önünde bir Resul'da var örnek. Dört dörtlük ona tamamen uyması. Ne yapmak gerekir? Ve bu da müminliğin alametidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam güzel ahlakın zıttını ele alalım. Size münafıktan haber vereyim mi? diyor. Ne diyor? Söz verdiğinde sözünü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 Düşünün cömertlik var. Daha önceki derste naklettik. Ve bunun zıttı kötü ahlak olarak cimrilik var. Cimrilikle cömertlik aynı mıdır? Birbirinden çok farklı. Tutumlulukla müsteflik aynı mı? Değil. Yani sevilen, insan fıtratının da hoşuna giden her huy aslında Allah'ın sevdiği ve güzel ahlaklardandır. Ve aleyhissalatü vesselam insanların içinde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 Gidiyor sen tövbe ettikten sonra Allah e, serinden diyor namaz niye girsin ki diyor. Ama diyor sen tövbene ne yapamazsın? Hakim burada olamazsın. Burada iyi insanlar olsaydı sen bu kadar adamı zaten ne yapmazdın? Öldürmezdin. Sen falan yere git diyor. Orada iyi insanlar var. Sen orada yaşa. Tövbene ancak orada hakim olursun. Bak demek ki insanın yaşadığı yer de çok önemli.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 hem de hiç gereksiz yerlerde çok soru sorarak sohbetin ifsatına sebep olurlar. Bu da zarret olmadıkça bir şeyi fazla izdeleyip gereksiz derinleştirmek doğru değildir. İslam'da her şey haklıdır. Hükümler bellidir. Bu hükümler içinde kolay olan tercih edilir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 ibadetlerini o mal ne yapmadı Mani olmadı. Ama kıyamet günü bir insandan bahsederken Ali sallallahu aleyhi ve sellem, ne yaptın? Ya bu kadar mal verdin ki onları sayıp gütmekten sana gereği gibi ibadet edemedim. Mağziresini Allah söylemelerden eylemesin. veyahutta da sana bu kadar mal verdim. Ne yaptın? Hem yedim hem de senin uğruna infak ettim.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 izzeti olmaz. Kendisini onurlu hissedemeyeceği gibi kişiliği de ne yapar zedelenir, güzel ahlaka sahip olma hakkını kaybeder. İşte bu noktada Ali ﷺ alan el veren elden akılda tutuyor. Bir gün birisi dilenmeye geliyor. Allah Resulü diyor ki Ali ﷺ al şu üç dirhem ediyor pazardan bana bir balta al da geldi kendisi de gidiyor ormandan güzel bir sap kesiyor ve sahabe geldiğinde kendi eliyle o baltaya sapı geçiriyor. Git şimdi ormandan odun kes pazarda sat. iki hafta sonra da yanıma gel diyor. Adam gidiyor ormandan odun kesiyor. sırtına alıyor. Pazarda satıyor. iki hafta sonra üç dirhem sadaka getirir Ey Allah'ın bunu ihtiyacı olana infak ettiriyor.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 Birliği, beraberliği ne yapamazsınız hı hı. göremezsiniz. Bir kitap okudum geçen günü. Allah kendisinden razı olsun. İbn Hayyim diyor ki: Kardeşlikle, birlikle, beraberlikle alakalı mevzuda kişi sevdiği ile beraberdir hadisini açarken hayret ederim diyor. Görünüşte